Osmanlı yayın evi sunar Kasetlerle Osmanlı tarihi 9. Kaset Kanuni Sultan Süleyman Eser Abdülkadir Dedeoğlu Senaryo Mehmet Gümüşçaylı Yöneten Hüseyin Amnioğlu Bre hay, hay Selim bari. Han Allah, ganil, ganil, Allah gani gani rahmet eylesin. Allah, Rabbi, Allah bizleri onun şefaatine rahmet eylesin Allah, Allah, Allah. Cenaze namazını kıldık Fakat babam Selim Han için yapacaklarımız var daha O tam bir cihangir gibi yaşadı Ömrü devlet ve millet uğruna Din uğruna savaşlarda geçti Haber salın Mimarbaşı Ali Ağa'ya tez gelsin Emredersiniz Padişah. Beni emretmişsiniz padişahım. Evet Ala. Babam Selim Han adına... ...ona yakışır bir cami inşa etmenizi isterim. Elinizdeki bütün imkanları kullanarak... ...babamın adını yüzyıllar sonrasına... ...ulaştıracak bir cami yapınız. Belgrad, Rodos, Estergon ve... ...Viyana'nın fethinden önce gelir bizim için bu vazife. Emredersiniz sultanım. Bu görev bizim için de kutsaldır. Selim Han'la birlikte bizim adımız da yüz yıllar sonrasına ulaşır. Bugünden tezi yok inşaat başlasın. Gayemiz din ve devlet yoluna hizmet etmek, Osmanlı ülkesinin her yanını imar etmek, mamur kılmaktır. Bu dahi böyle biline. Babam Selim Han Doğudaki gaileler yüzünden Frank diyarına sefer edemedi Bizim ilk seferimiz Frenk diyarına olacak Macar Kralı Layoş elçimiz Behram Çavuş'u Katletti Belgradı isterim paşalar Küffar haddini bilmeli bildirmeliyiz Sözleriniz doğrudur Sultanım Lakin doğuda yine huzursuzluk vardır beyler beyi Canberdi'nin isyan çıkarmak için hazırlık yaptığını öğrendik Çıkarsın paşa İsyan onun devlet bizimdir O kafasını koparttırmaya azmetmişse bizden günah gider Fakat bir avuç çapulcu için devletin bütün askerini oraya sürmek doğru olmaz Ne yapılmasını istersiniz sultanım Ben ne isteyebilirim ki paşa İrade hepimizin devlet hepimizin vebal de hepimizindir Yapılması gerekeni birlikte kararlaştıracağız Benim görüşümü sorarsanız Evet padişahım sizi dinleriz Şehsuvaroğlu Ali Bey doğudaki en sağlam adamımızdır ona destek olarak Ferhat Paşa bir orduyla hareket ederse bize de Frank diyarının Belgrad'ın yolu açılır. Doğru dersiniz sultanım. Ferhat Paşa ve Şehsuvaroğlu Ali Bey bir avuç eşkıyaya haddini bildirmek için yeter. Öyleyse sefer hazırlıkları başlasın. Belgrad'ı isterim. Emredersiniz sultanım. Padişahım, Şehsuvaroğlu Ali Bey'den ulak geldi. Huzura alınmak ister. Tez alın huzura. İnşallah haber hayırlıdır paşa. Gönlünüzü senin tutun sultanım. Haber hayırlıdır. Şehsuvaroğlu kulunuzun beratıdır sultanım. Getirenden Allah razı olsun. Evet paşa. Camberde eşkıyasının kafası koparılmış... Ferhat Paşa da Kayseri'de tutarmış ordusunu. Tez divan toplansın. Paşalar, beyler, ağalar. Belgrad'ı mutlaka almamız gerekiyor ki batının yolları açılsın. Bunun için görüşlerinizi almak isterim. Baskın basanındır sultanım. Lakin kafire aman vermemek gerekir. Bunun için de Akıncı Beylerine büyük görev düşmektedir değil mi paşa? İsabet buyurdunuz padişahım. Bütün Akıncı Beyleri huzurdadır ve emirlerinizi beklerler. Madem ki beklerler açıklayalım düşüncelerimizi paşa. Semendire Bey'i Gazi Hüsre Paşa bin kadar yeniçeriyle Belgrad'ın dışı açılan yollarını kesecek. Danışment Bey kumandasındaki elli parça gemimiz denizden kuşatma yapacak. Padişahım. Dışarıdan bir yardım gelmesi de söz konusu. Onu da düşündük paşa. Düşmana aman vermek yok. Malkoçoğlu Bali Bey Hırvatistan üzerine... ...Mihaloğlu Mehmet Bey ise Erdel üzerine akına çıkacak. Akıncılarımızın geçtiği yerlerde yıllarca ot bitmez. Onlar üzerlerine düşeni yaparlar. Planınız mükemmeldir sultanım. Bu gidişle Belgrad... Evet bu gidişle Belgrad bir ayda düşer. Bu Belgrad'daki büyük dedem Fatih Sultan Mehmet... Ve dedem Bayezid kan akıtmıştır Onların dileğini yerine getirmek bize nasip olacak Allah'ın izniyle İnşallah sultanım Öyleyse gazamız mübarek olsun Hakkınızı helal edin Hakkımız, Hakkımız helal olsun Gazamız mübarek olsun Sultan aman verdi. Düşmanın istediği yere gidecek ve hiçbirisine dokunulmayacak. Kalanlarında can ve mal güvenliğini sağlamak boynumuzun borcudur. Sultanın buyruğudur. Riyayet etmeyen kadı huzuruna çıkarılacak. Cuma namazımızı Belgrad'da kıldık. Allah'a şükürler olsun ki atamızın vasiyeti yerine geldi. Alemi İslam'ın bayrağı bir küf kalesinde daha dalgalandı Piri Paşa. Bütün halk sevinç içindedir Sultanım. Belgrad için darül cihat fethedilmiş derler. Doğru söylerler Paşa. Bundan böyle Belgrad batıya giden yolda son durağımız olur bizim. Fakat bir mesele daha vardır. Nedir mesele Sultanım? Mesele Rodos köpeğidir. ...Rodos'taki bir avuç korsandır. Fırsat buldukça kıyılarımızı vurur... ...donanmamızın gemilerini yakar... ...Ümmeti Muhammed'i tedirgin ederler. Bunların hesabı sorulmalıdır. Fakat paşa, fakat yok Paşa... ...ben bilmez miyim Rodos'un Akdeniz'deki en kuvvetli kale olduğunu... ...büyük dedem Fatih Sultan Mehmet Han... ...dedem Bayezid Han bunu bilmez miydi? Onlar niye sefer eylediler Rodos'a? Tabii ki Ümmeti Muhammed'e açtıkları zararları önlemek için Sultanım. Öyleyse Piri Paşa öyleyse... Allah bizden hesap sormaz mı? Hakkı yenen Rodos köpekleri tarafından esir edilen tabağımız ahirette bizden hesap sormaz mı? Tez sefer emri çıkarılsın. Rodos mutlaka düşmeli. Emredersiniz padişahım. Ben 1521 yılında Belgrad'ın fethinden sonra 1522 yılında Rodos adasında fetheden Kanuni Sultan Süleyman'ın önünde artık dünya titriyordu. İmparatorluk her geçen gün biraz daha büyüyor, güçleniyordu. Memleketin her tarafı ima ediliyor ve halk refah içinde yaşıyordu. Bu durum karşısında son derece telaşlanan Hristiyan Batı Dünyası 200 bin asker toplayarak Osmanlı'ya savaş açtı. Beyler, paşalar, ağalar. Bize ulaşan son bilgilere göre Hristiyan Batı Dünyası alemi İslam'a büyük bir darbe vurmak niyetine girmiştir. Bunu halk dahi bilir sultanım. Yeniçeri kışlalarında günlerden beri seferberlik türküleri söyler. Biz ve bütün kullarınız iki dudağınızın arasından çıkacak sefer emrini bekleriz sultanım. Sefere karar vermek bizim şahsi irademizin üstündedir paşa. O kadar askerin ve tebaanın yükünü ben yüklenemem. Düğüne gitmiyoruz, savaşa gidiyoruz. Bizce savaş düğünden daha evladır sultanım. Bu bütün Müslüman Türkler için böyledir piri paşa. Lakin savaştır bu. Şehit olup gittiğimiz yerlerde kalanlar olacak. Gazi olup geriye dönenler olacak. Şan ve şöhret için sefere çıkılırsa Allah bunun hesabını sorar. Hepimizden sorar sultanım. Öyleyse savaşa hep beraber karar vermemiz gerekir. Kararı niye benim dudaklarımın arasından çıkacak bir çift söze bırakırsınız? Bu memleketin Şeyhülislam'ı var, divanı var, erkanı var... Hepsi toplanır ve savaşa, sefere rıza verirse sefer emri verilir. Mehter o zaman çalınır, köster o zaman dövülür. Hak sözdür söyledikleriniz sultanım. Öyleyse harp meclisini toplayalım sultanım. Meclis toplanacak paşa. Fakat savaştan önce görüşülmesi gereken başka meseleler var. Anladım sultanım. Anladım söylemek istediğinizi. Fransa'dan gelecek elçiyi beklememiz gerekir savaş meclisinden önce. Evet paşa, evet. Mesele biraz da burada düğümlenir Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yoktur ama Yine de tedbiri elden bırakmak doğru değildir Evet sultanım Tedbir batı dünyasını içinden bölmektir Oluşturulacak kuvveti parçalamaktır Savaş bunu gerektirir Allah insana akıl ve izan vermiş Düşünsün taşınsın Meselelerin çözüm yolunu bulsun işlerini kolaylaştırsın diye Peygamber efendimizde bir hadisi şerifinde Zorlaştırmayınız Kolaylaştırırız buyurmuşlardır sultanım. Evet. Peygamber efendimiz yine bir hadisi şerefinde düşmana onun silahıyla karşılık veriniz diye de buyurmuştur paşa. Alman İmparatoru Şarken İran Şahına siz doğudan biz batıdan saldırırsak bu iş biter. Osmanlı devleti tarihin karanlığına gömülür diye mektuplar yazarmış. Öyleyse bizde Fransa'ya sahip çıkar aynı kozu onlara karşı oynarız. <gülüyor> evet paşa evet mesele budur işte. Fransa'dan gelen elçi heyeti 1525 yılında İstanbul'a ulaştı. Fransa Kralı Kanuni Sultan Süleyman'a bir kölenin efendisine yalvardığı gibi yalvarıyor... ...Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine girmek istiyordu. Kanuni Sultan Süleyman gönderdiği cevabi mektupta Fransa Kralı'na... ...sen ki Fransa vilayetinin valisi Fransuasın diye hitap ederken... Türk'ün ihtişam ve gururunu tarihe bir kere daha altın harflerle yazıyordu. Bu mektup aynı zamanda Hristiyan batı dünyasının gücünü azaltan, onları ikiye bölen bir tarihi vesika değeri taşıyordu. Alman İmparatoru Şarke'nin Kahn'in serbest bırakması ve sur imzalaması için atılan bu mektup, Türklere Moaç'ın kapısını açıyordu. Sefer hazırlıkları başladı mı paşa? Bütün hazırlıklar tamamdır sultanım. Ordu sefer için emrinizi bekler. Emir verilmiştir paşa. Bütün ulema ve devlet ricali sefer için karar vermiştir. Kösler vurulsun artık paşa. Macaristan ovaları bizi bekler. Gazamız mübarek olsun. 21 Ağustos 1526'da Drava Irmağı geçildi ve Kanuni Sultan Süleyman 23 Ağustos'ta Drava Irmağı üzerindeki bütün köprülerin yıkılması için emir verdi. Büyük Cihangir bu emirle ordusundan Macaristan'ın kesin olarak petini istiyordu. 29 Ağustos sabahı bütün ordu sabah namazını kıldı. Akıncı Beyleri düşmanın çok yakında olduğunu ve savaşın başlayacağını bildirmişlerdi. Ey şu mübarek sancağı şerif altında toplanan askerlerim! Yeniçeriler, Hazepler, Sipahiler, Akıncı Beylerim! ellerim, Erenlerim, Gazilerim! Cümle alem bilir ki Müslüman Türkler yalnız ve yalnız Allah rızasını kazanmak için cenk ederler. İşte bizler buralara kadar İslam dininin yayılmasını engellemek isteyen fitnecilerle savaşmaya geldik. Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi. Allah kazamızı mübarek eylesin. Allah Allah Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah, Allah. Allah. Allah. Allah. Ordumuz yürüyüşe geçti sultanım. Görürüm paşa. Lakin Macarlar hala yürümez. Koca Akıncı gazileri onları en iyi tanıyanlardır. Çağırın hele birini müşavere edelim. Emredersiniz sultanım. Gel hele adil çavuş... Devlet devletlû padişah müşavere etmek ister. Sen ne dersin bey İbrahim Paşa? Düşman gelip karşımıza dikilmiş, öncülerimiz düşmanla mevzi mevzi savaşa tutuşmuş. Sen padişah müşavere edecek dersin. Fakat padişah hazretleri, Paşa, sen git padişah hazretlerine söyle, düşman göründüğünde dövüşmekten başka müşavere olmaz. Ben şimdi sürer giderim Nemçek kafirin üzerine. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah. Paşa! Hani nerede gazi yakıncılar? Sultanım onlar sürüp gittiler Nemşe kafirinin üzerine. Dövüşmek en güzel müşaveredir dediler. <gülüyor> Doğru söylemişler paşa. Sultanım bu orduyla bu askerle yedi düvel dört bucağı sefere çıkılır. Sizi ve devleti Osmani'yi zafer dolu günler bekler. Onu Allah bilir paşa. Sonra sefere Allah rızası için çıkılır ve zafer de Allah'a adanır. Sefer de zafer de onun rızasınadır paşa. Doğru dersiniz sultanım. Sözleriniz ibret doludur Asırlı şövalyeler Savaşı kaybetmek üzereyiz bu da Maşar Krallığı'nın sonu demektir. Fakat yapacağımız bir hareketle bu durumu kurtarmak ümidi var. Ah! Bu ümit nedir? Hemen söyle ki hareket edelim. Türk ordusunu yararak muhteşem Trevana'ya ulaşacağım. ve onu katledeceğiz. Böylece Türk ordusu dağılacak ve savaşı kazanacağız. O ah, çok güzel bir hareket asil şövalyemiz. Biz tam 40 kişiyiz. Öylese hemen harekete geçiyoruz. Ölmek var dönmek yok Paşa görürüm ki sağ kanata bir gedik açıldı. Akıncılarım zor durumda Ne yapabiliriz ki solda? Tez hassa alayını oraya sürün Fakat padişahım hassa alayı sizin özel korumanızdır Onları savaşa sürersek Süreceksin paşa Orada koca akıncı gazilerim kırılırken ben özel korumamı düşüneceğim. Tez sağ kanada sür hassa alayını Ben kendimi korurum Yazıktır alemi İslam'ın askerine daha ne durursun paşa? Emir sesindir padişahım. Gayri ben de duramam otağda. Hastalığın başında ben de gidiyorum sultanım. Devletin daim Allah yardımcımız olsun. Tez ulaşın akıncılarımın yardımına. Muhteşem Süleyman'ın Sağ asil şövalyeler! Bu haç meydanında Türklere gereken dersi vereceğiz! Macar mezar edeceğiz onları! Görüyorsunuz ki bütün Hristiyan azizlerimize yardım ediyor! Az sonra muhteşem Süleyman haddini bildireceğiz! Biraz sonra otağda oluruz! İşte o vardık! Süleyman'ı demektir! Sizler şöyle sürün hatlarınızı Otağa kuşatın Siz ikiniz benimle girin Bu Rusyan Batı dünyasına Bir zafer hediye etme vaktimiz geldi Müslüman Türkler bu sefere Çıktıkları için pişman olacaklar i̇şte, i̇şte Süleyman orada Biraz sonra bu tezabri Falan kalacak. Bir yığın kıyma olacak <gülüyor> Bre kafirler Sizler de kimsiniz Ne istersiniz Bizler seni öldürmeyi yemin etmiş şövalyeleriz Biraz sonra seni çok sevdiğin Allah'ına kavuştum Bırak ya. kefere Allah'a kavuşmak Onun karşısına atı kalınla çıkmak bizim en büyük dileğimizdir Biz savaşa ölürsek şehit Kalırsak gazi diye tutuşuruz Attığınız oklar zırhımızı bile denemedi Kılıçlarımız o işi görecek şimdi Öyleyse hiç durma bırak kefere ya ya mi sultanım ...bu kafirler odağınıza girer, bizse düşman kolalarız Tasalanma Bâli Bey'im, tasalanma. Siz varın, sürün düşmanı. Bizim kılıcımız, bileğimiz yeter bu üç kefereye. Ha! İşte, ikincisi de buldu cezasını. Davran böyle, sür o ne çeviklik sultanım. Serhat boyları yıllar yılı böyle kılıç kullanan yiğit görmedi. Bâli bilirsin ki bütün şehzadelere çok iyi savaş eğitimi verilir. Bir padişah çektiğinde okul yayını koparmalıdır ki askerlerine örnek olsun. Doğru dersiniz sultanım. Babanız Sultan Selim de bir nefer gibi dövüşürdü savaş meydanlarında. Bize de nasip oldu bali beyim. Hakladık üç maçak keferesini. Savaşta kazanılmış olsa gerek. Moğol savaşı bir Türk zaferi artık sultanım. Kılıcımızdan kurtulan düşman bataklıklarda mahvoldu. Kral Layoş'la bunlar arasında. Allah'a şükürler olsun. Ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürdü. İslam'ın sancağı bu dinde de dalgalanacak bundan gayri. Der saadete kavuştuk yine. Bu uzun ayrılıktan sonra İstanbul daha bir başka gözüktü gözüme. Ne dersin İbrahim Paşa? Haklısınız Sultanım. Fakat özlemekten değildir bu. Ya nedendir Paşa? Emirleriniz yerine getiriliyor Sultanım. İmparatorluğun başkenti yeni baştan imar ediliyor. Medreselerde yurdun dört bir yandan gelen talebeler öğrenim görüyor. Halk refah içinde. Vazifemiz budur Paşa. Osmanlı ülkesinde sadaka verilecek insan kalmamalı. İhtişam da, adalet de, büyüklük de budur paşa. Savaş meydanlarında kazandığımız zaferler ilimde, irfanda, mimaride de kazanılmadıkça zafer kazanmış olmayız. Savaş kibir ve gurur için yapılmış olur. Gereken yapılıyor sultanım. Hicaz'dan Budin'e kadar ticaret yollarımızın her tarafında kervan saraylar yapılıyor. Tüccarların güvenliği sağlanıyor. Zafer budur işte paşa. Osmanlı ülkesine giren bir yabancı burnu kanamadan bütün ülkemizi gezebilmeli Dinimizin gerekleridir bunlar Padişahım önümüzde bir gaile vardır siz de bilirsiniz bunu Bilirim paşa Fakat gönlüm biraz huzur bulmak istedi Onun için yapılan güzel ve iyi işleri konuşmak istedim Sen açmasan ben açacaktım konuyu Böyle durumlarda mübarek insan Hazreti Ömer'i hatırlarım hemen İbrahim paşa O niye sultanım? Niye olacak paşa Dicle kenarında bir kur taşırsa bir koyunu hesabı bizden sorulur diyen Hazreti Ömer'in adaletine erişebildiğimiz gün ancak huzur buluruz. Fakat Sultanım ülkemiz refah içindedir. Sadece birkaç eşkıya... Birkaç eşkıya da olsa bir büyük ordu da olsa halkın huzuru bozulursa bize huzur yoktur paşa. Malı yağmalanan halkın devlete ve saltanata güveni kalmaz. Esas olan güven ve adalettir. Çünkü adalet mülkün temelidir paşa. Eğer devlette adalet yoksa devlet çöker Devleti yıkmaya hakkımız yok paşa Tez divan toplansın Emredersiniz padişahım Paşalar Beyler Babam Sultan Selim doğuya dört büyük sefere çıktı ve hepsinde muvaffak oldu. Ben mecbur olmadıkça doğuya sefere çıkmak istemem. Fakat İran Şah'ı bozguncular göndererek Anadolu'da huzursuzluk çıkartır. Baba Zünnun denen bir eşkıya halkın huzurunu bozar. Bu durum tez çözüme kavuşturulmalı. İran'a sefere çıkalım Sultanım. Doğru İran'a sefere çıkılmalıdır Sultanım. İyi düşünün doğru söz söyleyin paşalar. Alman kralı bir doğu seferimizi dört gözle bekler. Bizim esas meselemiz batıdır. Fakat sultanım doğudaki huzursuzluk gün geçtikçe artar. Bu huzursuzluğu sen önleyeceksin İbrahim Paşa. Ordunun başına geçerek derhal Anadolu'daki güvenliği sağlayacaksın. Sizler de yeni bir batı seferi için hazırlıkları başlatın. Emredersiniz. Padişah, Padişah. Emredersiniz. Önümüzdeki en büyük mesele Alman kralıdır. Avusturya onlardan güç alarak bize saldırır. Macaristan'dan sonra Avusturya'ya da haddini bildirmeliydik ki Almanya'nın yolu açılsın. Sefer için hazırlıklar devam ediyor sultanım. Doğudan haber beklerim. İbrahim Paşa İstanbul'a döndüğü zaman sefere çıkılacak. Bir de ordumuzun dinlenmesi gerek. Siz nasıl uygun görürseniz sultanım. Doğudaki isyan bastırılarak eşpiyaların ele başları bir bir yakalandı. Bu arada Almanlar bu dini almışlardı. Sultan Süleyman 1529 yılında tekrar Batı seferine çıktı ve bu din geri alındı. Ordu ileri bir hareketle Avusturya üzerine yürüdü. Almanların kuvvet toplamasına engel olmak için akıncı beyleri daha önceden Almanya üzerine gönderildi. Avrupa üzerine yapılan en önemli akınlar da bu dönemde oldu. Düşmandan yüz geri etmek olmaz. Vurun bre yiğitlerim, vurum ellerim eskendir bize gayret Doğru dersin Malkacı Olu Kasım Bey. Bütün Avrupa atlarımızın seslerini duysun. Titresin bütün Avrupa. Yıllarca ot bitmez atlarımızın geçtiği yerden. Yiğitlerim, bizimki dönüşü olmayan bir yoldu. Fakat dinimiz ve devletimiz ebedidir. Sultan Süleyman Viyana'yı muhasara altına aldı. Büyük görevimiz var şimdi. Tasalanma Malkacoğlu Kasım Bey'im. Bir biz değiliz akında olan Semendire Bey'i Mehmet de dalmış Almanya içlerine. Öte yandan Mihaloğlu Mehmet Bey'in ve Gazi Hüseyin Bey'in akıncıları da at koştururlar Almanya içlerinde. At üstünde doğduk, at üstünde ölürüz. Davranın bre durmak vakti değildir vakit. Hiçbir şeyimiz kalmasa yarınlara Türkümüz söylenir dillerde bizim Akınlarda Türk akıncıları Almanya'nın altını üstüne getirdiler Alman şehir Kasaba ve köyleri Akıncıların türkü Nara kılıç yakırtısı Ve at kişnemeleriyle inledi Kış mevsiminin Yaklaşması dolayısıyla Viyana muhasarası kaldırılarak İstanbul'a geri dönüldü Kanuni Sultan Süleyman Ordusunu Macaristan Bataklıklarında telef etmek istemiyordu 1532 yılında Avusturya üzerine bir sefere daha çıkıldı ve irili ufaklı birçok kale fethedildi. Avusturya Kralı Ferdinand anlaşmayı kabul ederek vergi ödemeyi kabul etti. Ferdinand'ın protokoldeki yeri de sadrazamla eşit düzeyde olmak üzere anlaşma imzalandı. Atı meselesi şimdilik kapanmış oldu İbrahim Paşa. Fakat bu böyle devam etmez. Üç gün sonra yine azar kefere. Doğru dersiniz Sultanım. Biz sefere çıkınca Avrupa'nın en işlerine çekilirler. İstanbul'a döndüğümüzde ise fethettiğimiz kalaları tekrar geri alırlar. Paşa yeterli asker bırakmazsak tabii ki geri alırlar. Fakat her fethettiğimiz kalaya 500 asker bıraksak ordumuz kalmaz. Ülke her geçen gün biraz daha büyüyor... Büyüyen ülkede dertler de büyüyor. Daha seferden yeni döndük. Fakat şimdi de İran Şahı Tahmas belası çıktı karşımıza. Sadece o değil ki sultanım. Doğru. Bir de Akdeniz meselesi var. Andre Dorya denilen köpek şarkenden aldığı cesaretle kıyılarımızı vurur. Yaz, kış, gece gündüz demez halkın huzurunu kaçırır. Ne yapılması gerekir sultanım? Şimdilik düşünülmesi gerektir paşa. Hem... Biraz ilim irfanla ilgilenmek isterim. Şiir yazmak isterim. Hayrı zaman oldu İstanbul'un şairleriyle bir araya gelemedim. Hemen çağıralım gelsinler sultanım. Şair gönlü teskirlidir kırılır paşa. Kendimizden biliriz. Onlara sefer hediyelerini gönderin. Hediyeler ellerine ulaşınca gönlümüzün onları çektiğini bilir birer ikişer gelirler. Hemen hazırlatırım hediyelerini sultanım. Müderristen unutulmasın paşa. Onlara hediye gönderin. Onlar bu ülkeye bizden daha fazla hizmet ederler. İlim, irfan ehline saygı gerektir, sohbet gerektir. Devletten bunu bekler onlar. Onlara gereken önem verilmezse devletin direği yıkılır paşa. Tarikat şeyhlerini de unutmayın paşa. Gerçi onlar bir şey istemezler de beklemezler de... ...bazıları gönderdiklerimizi bile geri çevirirler. Fakat paşa onların gözyaşları ve duaları olmasa... ...biz nasıl zafer kazanırız? Doğru dersiniz sultanım. Onlar bizim gönül sultanlarımız, yol göstericilerimizdir... Güzel söz söyledim paşa. Bizler görünürde sultanız. Fakat onlar söz mülkünün, mana mülkünün, ilim irfan mülkünün sultanlarıdır. Ve gerçek sultanlık da budur. Fakat padişahım kendinize haksızlık etmiyor musunuz? Haksızlık etmiyorum paşa. Ben atacağım her adım için Şeyhülislam Kemal zadeden fetva isterim. O fetvayı verirse yola çıkarım. Yoksa yerimden kıpırdamam. Ben odama çekilirim. Sen gerekenleri yap paşa. Emirleriniz derhal yerine getirilecektir sultanım. Beyler, paşalar, Barbaro Sayyrettin Paşa denizlerimizin güvenliğini üzerine almıştır. Kendisi bundan böyle kaptanı deryamızdır. Onun görevi Akdeniz'den Alman İspanyol hakimiyetini silmektir. Bizim şimdiki meselemizin ne olduğu ise malumunuzdur. Evet sultanım meseleyi biliyoruz. Bugüne kadar sabrettik. Fakat artık sabrımız taştı. İran şahına haddini bildirmemiz gerekiyor. Ordumuz sefer için hazırdır sultanım. Askerimiz gün geçtikçe sabırsızlanır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın gelişiyle daha bir coştular. Onun gelişi beni bile coşturdu getirdiği hediyeler Şarken'in hazinesinden daha kıymetlidir. Gayrı bize durmak yaraşmaz. Kaptanı Derya Hayrettin Paşa Alman Kralı Şarkene de İspanyollara da yeter. Bugüne kadar da onların yüzünden geciktik. Yoksa İran Şahı'nın burnu çoktan kırılırdı. Şimdi doğu yolu açıldı. Gözümüz arkada kalmadan İran üzerine yürüyebiliriz. Gazamız mübarek olsun. Gazamız, Gazamız mübarek olsun. olsun. 34 yılında İran seferine çıkıldı. Tebriz ve Bağdat fethedildi. Fakat Şah Tahmaz ordusuyla birlikte sürekli kaçtı ve bir savaşa girmedi. Bağdat'ta coşkun bir halk kitlesi tarafından karşılanan Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat'ın imarı için gerekenlerin yapılmasını emretti. Bağdat'ta yaşayan büyük Türk şairi Fuzuli, Cihangir Sultanı, Geldi Burcu Evliya'ya Padişah-ı Namdar. Mısra'ıyla başlayan 70 beytlik bir kasideyle selamladı. Osmanlı ordusu geri dönünce savaş meydanına çıkmayan Şah Dahmaz fethedilen yerleri tekrar geri aldı. Bu yüzden İran Osmanlıları devamlı arkadan vuran bir hançer olarak kaldı. Osmanlıların kafirlerle cihadına sürekli mani oldu. Şah Tahmas balçağı yapacağını yapmış yine İbrahim Paşa. Fakat bir gün olur ona da haddini bildiririz. Doğru dersiniz sultanım. Asıl mesele batıdadır. Bütün gücümüzle batıya yönelmemiz gerek. Batıya yönelmemizin sebebi oralara İslam'ın sancağını dikmek, ilahi kelimetullah davasına hizmet etmektir. İyi ya da kötü Şah Tahmasp'ı bizim elimizden kurtaran onun Müslüman tevasıdır. Yoksa onu nerede olsa bulur kafasına ezerdik. Fakat bu çekişmeden halk zarar görür, Allah bizden hesap sorar diye korkarım. Bu çekişmeden en çok Müslüman halk zarar görür. Fakat batı küfür diyarıdır. Üstelik askerimiz de daha bir şevkli olur batı seferlerinde. Bunu ben de bilirim paşa. Askerimiz, akıncılarımız yırtıcı bir kaplan gibi saldırır kefereye. Akıncılarımızın korkusundan Alman kralı Şarken bile sarayından çıkamaz. Türkler geliyor sözü duyuldu mu bütün Avrupa titrer oldu sultanım. Yedinci seferi hümayında sultanımızın gönlü neresini çeker acaba? Hedefimiz bellidir paşa. Bu sefer İtalya'yı vuracağız. Atlarımızı Poğırmağı'nda sulamadıkça gönlümüz rahat etmez paşa. İslam'ın sancağı Roma burçlarında dalgalanmalı. İslam'ın nuru bütün dünyaya yayılmalı. Türk adı tarihe altın harflerle yazılmalı. Diyar İslam'da yaşayan bütün Müslümanların gönlünde yatan budur sultanım. Bilesiniz ki onlar da sizin gibi düşünür ve dileklerinizin olması için Allah'a dua ederler. Biz bunları biliriz paşa ve yaptığımız işler de onları gözetir, onların hakkını korumayı kendimize şiar ediniriz. Güven karşılıklıdır sultanım. Onlar size inanırlar, siz de onların hakkını korursunuz. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde insanlar layık oldukları şekilde idare edilirler buyurmuştur. Biz buna iyi ve güzel bir şekilde masar olduysak ne mutlu bize? Sultanım, sizin padişahlığınız eminim ki yüz yıllar boyu bütün devlet adamlarına örnek olacaktır. Önemli olan bizi örnek almaları değil paşa. Önemli olan Allah'ın ölçüsüne uymaktır. Eğer bu ölçüye uyarlarsa bütün devlet adamları örnek olurlar. Doğru buyurdunuz sultanım. Ölçü Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerdir. Evet paşa. Ölçü Allah'a layıkıyla kulluk etmek, onun emir ve yasaklarına uymaktır. Başarının sırrı da burada saklıdır. Paşa, sohbet güzeldir. Fakat yapılacak işlerimiz bizi bekler. Bir tebdili kıyafet edip, Şeyh İstanbul'u gezmek isterim. Gereken hazırlık yapılsın. Emredersiniz padişahım. Benim de yanınızda bulunmamı ister misin? Yok paşa, istemem. Sadece sizi değil, kimseyi istemem yanımda. Ben yalnız gezeceğim halkımın arasında. Dilek sizindir padişahım. Kanuni Sultan Süleyman'ın 7. seferi i Hümayun'u 1537 yılında İtalya üzerine oldu. Fransızlarla yapılan anlaşma gereği sefere onlar da katılacaktı. Fakat Fransızlar döneklik ederek son anda sefere katılmaktan vazgeçtiler. Bunun üzerine büyük cihangir geri dönülmesi için emir verdi. Barbaros Hayrettin Paşa'yı da Adalar Denizi'nde kesin bir Osmanlı hakimiyetinin sağlanmasına memur etti Barbaros 60 parça gemiden oluşan donanmasıyla 2 ay içinde Adalar Denizi'nde Türk hakimiyetine girmedik bir karış yer bırakmadı Bu sırada akıncılar da Avrupa içlerinde akınlarını sürdürdüler Sultan Süleyman'a zafer haberinin gelmediği bir gün olmuyordu Akıncı beylerimden ve kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'dan Allah razı olsun. Alemi İslam'ın yüzünü güldürüp batılı keferelere hadlerini bildirdiler. Şimdi sıra bize geldi. Beyler, paşalar... Boğdan Voivodası Petru'nun isyanını bastırmak için sefere çıkmak gerektir. Ne dersiniz? Sultanım kafire aman vermemek gerekir. Kafir birbirinden cesaret alır. Bunu önlememiz gerekir. Geçmişte bunun acı tecrübeleri yaşandı. Biri biraz yüz buldu mu bütün hepsi ayaklanırlar ve halka etmediklerini bırakmazlar sultanım. Sadece Müslüman olanlara değil kendi dindaşlarına da zarar verir. Onların mallarını da yağmalarlar. Balkanlar bizim için son derece önemlidir. Bizim hedefimiz Meriç nehrinin ötesidir. Bu büyük dedem Fatih'in şiarıdır. Balkanlar bizim batıya açılan yolumuzdur ve orada hiçbir harekete müsaade etmeyeceğimizi bütün batı alemi bilmeli. Bir volvoda köpeğiyle 3-5 eşkıyaya haddini bildiririz evvel Allah sultanım. Öyleyse sefer hazırlıkları başlasın. Yolumuz açık, gazamız mübarek olsun. Gazamız mübarek olsun. 538 yılında Boğdan üzerine çıkılan seferde Romanya'nın bir kısmı da Osmanlı hakimiyetine girdi. Bu esnada Barbaros Akdeniz'de Türk denizcilik tarihinin en büyük destanını yazıyordu. Bütün Hristiyan devletlerinin gemilerini bir araya toplayan Andrea Doria 600 parça gemiden oluşan bir donanmayla Akdeniz'e açıldı. Gaye Akdeniz'deki Türk hakimiyetini silmekti. Fakat büyük denizci kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa 122 parça gemiden oluşan donanması ve 20 bin leventiyle Haçlı donanmasını Preveze'de perişan etti. Andrea Doria 128 gemisini Akdeniz'in sularında bırakarak kaçtı. Barbaros oğlu Hasan Bey'i hediyeler, esir alınan amiraller ve Preveze fethihnamesiyle Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdi. Hasan Bey'i yan dolu kalasında kabul eden Sultan Süleyman, Preveze Fetihnamesini ayakta dinledi ve bu başarı cihadı ekber ilan edilerek, İmparatorluğun her yanında şenlik yapılmasını buyurdu. Allah! Allah! Allah! Elçiler geldi. Tez sultana haber verilsin. Sultanım. Hindistan'daki Gücerat emirliğinden elçi heyeti geldi. Huzura kabul edilmeyi dilerler. Tez huzura alınsınlar. Günlerdir onları bekleriz. Adım Süleyman Paşa'ya da haber salın. Bu biraz da onun meselesidir. Emredersiniz sultanım. Yüce Sultanımız, Portekizliler Hint okyanusu kıyısındaki Müslüman ülkelere ve ahaliye kan kustururlar. Yıllarca süren savaşlar sonunda gücümüz tükendi. Çare olarak siz Can imparatoruna başvurmayı uygun gördük. Bütün Müslümanlar kardeştir. Ve dünyanın bir ucunda dahi olsa birbirlerinin dertlerine deva olmak boyunlarının borcudur. Siz ne dersiniz Süleyman Paşa? Şevketli hünkârımızın. Bize söyleyecek söz kalmadı. Bundan gayrı donanmamızla birlikte Hint Okyanusu'na açılmak düşer bize. Ne zaman hazırlanırsın paşa? Donanmamız hazırdır sultanım. Elçilerle birlikte denize açılabiliriz. Bizleri ümmeti Muhammed'i utandırmayın paşa. Portekiz keferesine Müslüman Türklerin gücünü gösterin. Bundan hiç şüpheniz olmasın sultanım. Paşa ayrıca bunun uzak denizlere açılmak için elimize geçen iyi bir fırsat olduğunu da unutmayın. Akdeniz bizim için bir göldür artık. Donanmamız ve elementlerimiz deniz ister. Artık güneş bayrağımız gökyüzü çadırımızdır. Doğru söylersiniz sultanım. Bundan gayri güneş bayrağımız gökyüzü çadırımızdır. Sıkı dursun Portekiz keferesi. Kararınız çok çabuk oldu sultan. Karar siz gelmeden önce divan toplantısında alındı. Biz devlet erkanının kararını tebliğ ederiz. Sultanım. Emirimiz kullanılacak askeri malzeme için altın gönderdi. Ayrıca size sunmak istediğimiz hediyelerimiz var. Hediyeleriniz kabul edilmiştir. Altınları ise emirinize tarafımızdan iade ediniz. Portekizlilere ve diğer Hristiyan devletlere karşı yapılacak savaşlarda da kullanılsın. E, fakat, sultanım... fakat yok. Emirinize selamlarımızı iletiniz. Gücümüz oldukça yardıma hazırız. Bundan gayri söylenecek söz yoktur. Yolunuz açık, Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun sultanım. ...hakkınızı helal edin. Helal olsun paşa. Leventlerimle de helalleş benim için. Boynumuzun borcu olsun sultanım. Hadım Süleyman Paşa... ...1538 yılında... ...Hint okyanusunda... ...Gücerat sahillerine ulaştı. Gücerat sahilindeki bütün Portekiz kalaları vuruldu. Türk denizcilerinin Hint okyanusundaki savaşları sonraki yıllarda da devam etti. 1541 yılında Macaristan baştan başa bir Osmanlı eyaleti haline getirildi. 1542 yılında 8 bin Türk akıncısı Peşte önlerinde 100 bin askerden oluşan haçlı ordusunu darmadan etti. 1543 yılında Barbaros Roma üzerine yürürken Sultan Süleyman Estergon Kalasını fethetti. 11. Seferi Hümayun yine İran üzerine yapıldı. Şah Tahmasp savaş meydanından bir daha kaçtı. 1551 yılında Macaristan meselesi yüzünden Alman İmparatorluğu ile savaş çıktı ve Alman ordusu bozguna uğratıldı. Halk arasında bazı söylentiler var. Söylentileri duydum ve üzüldüm paşa. Fakat bilirim ki bunlar halkın sözleri değildir. Peki nedir sultanım? 33 yıldır Osmanlı ülkesine hükümdarlık ederiz. Bu süre içinde nice devlet adamları yetişti. Hepsi de tek başlarına devlet yönetecek kudretteler. Ah, Teveccühünüz buçuk. değil paşa gerçek budur. Akıncı beylerimiz, paşalarımız, beyler beylerimiz varken... Üç buçuk kefereyle savaşa ben mi gideceğim? Allah'a şükürler olsun bugüne kadar er meydanından kaçmadık. Bugünden sonra da kaçmayız. Haşa padişah, padişah. Padişah sefere çıkamaz diyenlerin ağzı tıkanacak paşa. Tez sefer hazırlıkları başlasın. Emredersiniz padişahım. Hı. Sefer Kafkasya'da Nahçıvan üzerineydi ve yıl 1553'tü. Fitneciler amaçlarına ulaşamamışlar ama Şehzade Mustafa'nın katline, Şehzade Cihangir'inse delirerek ölmesine sebep olmuşlardı. Sultan Süleyman Koca Cihangir ne büyük savaşlar görmüş, nice yiğitlerini toprağa bırakmış fakat metanetini hiçbir zaman yitirmemişti. Fakat oğlu Şehzade Mustafa'nın cenazeti önünde, binlerce kişinin gözleri önünde gözyaşlarını tutamamıştı. Şehzade Cihangir'in ölümüyle iyice sarsılan Sultan Süleyman, günlerce yas tuttu. Cihangir Camii, o yıllarda Şehzade Cihangir'in hatırasını yaşatmak için yaptırıldı. Paşa... İranlılarla yapılan anlaşma imzalansın. Söz veriyorlar, İranlılar bir daha topraklarımıza girmeyecekler. Denizlerde ve Serhat boylarında akımlara devam edilsin. Piyale Paşa'nın Cerbe önlerinde büyük bir haçlı donanmasını bozguna uğratması bizi şadetti. Ülkenin imarı için faaliyetler arttırılsın. Ferman padişahımızındır hala hayret ederim Sinan'a. Temelinden sonraki kısmını 60 günde bitirmene bir türlü akıl erdiremem. Ne dersin? Bir Süleymaniye Camii daha yapmak mümkün Mümkündür Sultanım. Yeter ki siz emredin. Peki nerede yapılsa gerektir? E yine hakim bir tepe bulmak gerekir. Sonrası kolaydır Sultanım. Sizler bizim gururumuzsunuz. Yaptığınız eserler yüz yıllar sonrasına adımızı taşıyacak. İnşallah sultanım. Dileğimiz budur. Sizlerle birlikte bizim adımızda yaşar. Tabii ki yaşayacak Sinan ağa. Eser sizindir, ilim sizindir. Bizler vesileyiz. Sultanım eser de ilim de Allah'ındır. Allah ilmi isteyene verir. Bizler de birer vesileyiz. Doğru dersin Sinan ağa. Doğru dersin. Beyler, paşalar, Macaristan işleri bizim ömrümüzü aldı. Bir türlü istediğimiz gibi olmuyor. Almanlar tahrik eder bütün Avrupa'yı. Bir sefer daha üzerimize farz olmuştur. Sultanım, bu mesele bizim meselemizdir gayrı. Sizi oralara kadar yormak bize yakışmaz. Biz Öyle değil Sokul, öyle değil. Bu mesele son derece ciddidir. ...hükümdar olarak ordunun başında bulunmam gerekir. Sultanım, sadrazam Sokollu paşa meselenin ciddiyetini bilir. Fakat sizin sağlığımız... Bizim sağlığımız yerindedir paşa. Allah'a şükür at üstünde gidecek gücümüz vardır. Karar sizindir sultanım. Madem ki böyle düşünürsünüz... Evet Sokollu, böyle düşünürüm. Bir hükümdar gerekirse ordusunun başında seferde ölmeyi de göze almalıdır. Yoksa nerede kalır onun hükümdarlığı... Doğru dersiniz sultanım Biz böyle düşünmemiştik Öyleyse düşünün paşa Orduyu Hümayun sefere çıkar da Başında hükümdar bulunmazsa O askerin savaşma şevki kırılır 46 yıllık hükümdarlığımızın tecrübesidir bu Haklısınız sultanım Sonra bir mesele daha vardır Eğer Haçlılar Ordunun başında hükümdar olmadığını bilirlerse Daha bir şekle karşı koyarlar Daha bir savaşçı olurlar Akın değil ki bu Gelen orduyu hümayundur Yakışı kalmaz paşalar Ben ordumun başında olacağım Sıhhatim son haddine kadar El verdiği müddetçe Cihat bize farzdır paşa Bilmez misiniz Ebu Eyyub Sultan Hazretleri Hem çok yaşlı hem de hastayken Ta Medine'den kalkıp İstanbul önüne cihat için gelmedi mi? Emir sizindir sultanım Öyleyse Tez başlasın sefer hazırlıkları Vaziyet nasıldır Sokollu? Sultanım, Ziget var Macaristan'ın en mükemmel kalasıdır... Hala dayanır. Bugün kuşatmanın 28. günü. Dış kale düştü, düşecek. Sevmek isterim Sokollu. Zigetvar'ın düştüğünü görmek isterim. Sultanım, Zigetvar eninde sonunda düşecek. Siz tasalanmayın. Bizim için sizin varlığınız dünyaya bedeldir. Yeter ki siz sağ olun sultanım Siz beni düşünmeyin Bir de sana söylemek istediğim bir mesele daha var Sokullu Buyurun sultanım Bir sandukam vardır Öldüğümde o da mezarıma gömülsün Sultanım ölümden söz ederek bizi yeise düşürmeyin eh, Ölümü her nefs tadacaktır Bu takdir ilahidir Sen söylediklerimi iyice işittin mi? ...işittim sultanım. <gülüyor> Padişahım, ...durumunuz gittikçe kötüleşir. Sen beni bırak sokulu. Şu ocağı yanası hala alınmadı mı? Bugün yarın düşer sultanım. <gülüyor> Hakkını helal et. Benim için bütün askerimle helalleş. <gülüyor> Sıhhatim artık el vermiyor şu vücudum. Artık... Ruhumu taşıyamayacağım galiba. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Bir düşmanın eğemediği başlar, Allah'ın emrine tevekkül içinde eğildi. Bir öğle namazını mütakip, yüz bin kişi, Pustu gözlerle Belgrad Ovası'nda, Kanuni Sultan Süleyman üzerine, her kişi niyetine namaz kıldı. Belgrad, hüzünlü tekbir sesleriyle inledi. Bu sesler, Sultan Süleyman'ın saltanatının sona erdiğini, Allah'ın saltanatının sonsuz olduğunu kalplere üfleyen ilahi bir nameye benziyordu. Padişahımızın vasiyetidir Şeyhülislam Efendi Hazretleri. Bu sandukada Padişahımız Efendimizle birlikte gömülecektir. Sandukayı açıp bir baksak da sonra koysak paşam. Muafıktır Efendi Hazretleri. Aman ya Rabb'i. Bunlar bizim fetvalarımız. Evet, bunlar fetvalar. Ey yiğidi koca sultan. Demek bizim fetvalarımızla öbür alemde kendini garantiye aldın. Kendini kurtardın. Bizi kim kurtaracak? Müftülerin ne yapacak? İbn Kemal ne yapacak şimdi peki? Ey düşmanlarına bile acıyıp merhamet eden büyük sultan. Ciğer paresi oğlunu, sevdiği kardeşlerini bile sırf devletin devamı ve alemin nizamı için öldürten, sonra da oturup ağlayan, yanındakileri de ağlatan, merhameti büyük ulu harka. Sana öbür dünyada yardım edecek vakıfların, misafirhanelerin, camilerin, cihatların yeter de artar bile. Sen savaş için seferde vefat eden bir şehitsin. Yolcular ve misafirler için hazırlattığın vakfiyenin şartları hala kulaklarımda çınıyor. Ey mübarek Sultan, Kabe'den Sirkat yoluyla İstanbul'a getirilen ve sonra yakalanıp ele geçirilen bir parça Hacerül Esvedi vasiyetin üzerine türbenin duvarına koydu. Ey evliyalar dostu büyük Hakan, evliyanın himmetleri de seninledir. Abdülkadir Yelani Hazretlerinin zaviyesi için yaptırdığın vakfiyeni de hala unutamam. Allah sana gani gani rahmet eylesin ey veli sultan.